Efendim merhabalar, Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Yine güzel bir Ramazan gününde sizlerle birlikteyiz. Ramazanın hatıralarını konuşuyoruz biliyorsunuz bu programda. Bugün çok kıymetli bir büyüğümüze misafir olacağız. Ve onun Ramazanlarını, onun yaşadığı güzel hatıraları konuşmaya çalışacağız. Profesör Doktor Emin Işık hocamız, malumunuz mutasavvıf, yazar, akademisyen, çok kıymetli bir büyüğümüz. Misafiri olacağız ve sizin için Ramazan'ı değerlendireceğiz. Müzik Muhterem hocam lütfettiniz, bizi misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. sağ ol. Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Hepimiz için mübarek olsun. Allah nicelerine amin. eriştirsin. Amin, amin. Bu da biraz nasip işi değil mi hocam? Herkese nasip olmuyor Ramazan'a erişmek mesela. Evet, Ramazan'a erişmek herkese nasip oluyor da Ramazan'a eriştiği halde Ramazan olduğunu bilmemek aslında nasipsizliktir. Evet. Erişiyor adam... Çocuklar bayram için bir şey istemezlerse Ramazan mı geldi ki diyor. Yani niye benden bayramı ayırtıyorlar. Bayrama bir hafta kaldı efendim falan. İşte Allah gafletten kurtarsın. Amin, amin. Yani erişip de o eriştiği zamanın ve kutsal zamanın kıymetini bilmemek evet. daha acı bir felakettir diyeyim artık. Evet. Halbuki Rabbimiz Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu bize e, fırsat dönemleri, hani şimdinin tabiriyle kampanya dönemleri lütfediyor. Evet. İşte e, Cuma geceleri, kandil geceleri, Ramazanı Şerif'in e, günleri, e, her biri çok kıymetli ve sair zamanlardan daha özel evet. zaman dilimleri. Tabii, muhakkak... ama tabii bunun müdriki olmak lazım geliyor. Ama herhalde. biz bunun idraki içinde olmamız lazım. Fakat Olmasa zaten biz zamanla ve mekanla bağımlı yaşıyoruz. İkisine e. de bağlıyız. Maddeden hmm. yapılmışız. Bir mekana ihtiyacımız var. Hmm. Yürümek için, çalışmak için, yatmak, uyumak için neyse. Bir de zamana ihtiyacımız var. Zaman içinde yaşıyoruz. Eğer böyle bir durum varsa, mekan ve zaman içinde yaşıyorsa kutsal mekanlara da, kutsal zamanlara da ihtiyacımız var. E. Yani. Diğer zamanlarda sen Allah'ın kapısını çalıp açtırmaya çalışıyorsun. Ya Rabbi ben geldim. Ama böyle zamanlarda kapı zaten açık tutuluyor. Hmm. Mesela kandil geceleri, kadil geceleri, bayramlarda, cumalarda. Şimdi işte mesela bir bayram olduğu zaman, düğün olduğu zaman kapılar açık olur. Evet. Şimdi bunlar müminlere sağlanmış bir imkan. Hmm. Başka zaman sen tık tık vurup kapıyı ben geldim. Kapıyı açar mısınız diyeceğin başka gecelerde de Allah'ın kapısı herkese her zaman açık. Evet. Ama öbür tarafta sen kapıyı tıklatarak açıyorsun. Burada zaten Sonuna açılmış kapı. Açıyor. Herkese açılmış. Evet. Umuma açılmış kapı. İşte o eskiden şey derlerdi. Stadyumlarda evvela biletler biter. Maçın ikinci yarısında kapıları açarlar. Dışarıda parasız... Olmayıp bekleyenler de gelsin maçın ikinci şeyini seyretsinler. Biraz da stüdyoları şeyleri doldurmak için. Hı hı. Böyle fırsat ver. Şimdi ona da fırsat veriyorlar. Para çok kıymetlendi çünkü. Evet. Bizim çocukluğumuzda öyleydi. Hani zaman İlk, ve mekan ilişkisinden bahsettiniz ya evet. hocam. İşte içinde bulunduğumuz mekan çok hoş, çok böyle e, şık bir mekan. Hemen sizin ardınızda evet. Meded Ya Hazreti Mevlana levhası var. Ben bendeyi Kur'an'a meğer candarım. Meşhur beyti duruyor. Allah biliyor kullarının ihtiyaçlarını. Kutsal zamanlara da, kutsal mekanlara da ihtiyaçları olduğunu biliyor. Hı. Zaten bunu din bize izin şey müsaade etmese yani din bize bunu ikram etmese değil, insanlar kendileri icat ediyorlar. Hı. Doğum günü kutluyor mesela. Diyor bugün evlenme günümüzün yıl dönümü diyor. Bugün şeydir. Ondan sonra diyor ki işte Sarımsak festivali yapıyor, karpuz festivali <gülüyor> yapıyor. Demek ki buna ihtiyaç var. <gülüyor> Şimdi adam bilmem neredeki sarımsak festivaline uzatmıyor da, dil uzatmıyor, onu normal kabul ediyor. <gülüyor> Yahu bilmem babeskideki karpuz festivali, bilmem nerdeki kiraz festivaline ses çıkarmıyor. Ramazan gelince bunlar diyor bir daha efendim bu diyor o adetler nereden çıkmış diyor işte bayramda bilmem, işte Mevlid kandiline bilhassa ya bu sen bu Allah bunu sana vermese zaten sen kendin icat ediyorsun. Demek ki ihtiyaç. Hı hı. İnsanların güzel günlere, toplu halde bir takım yapılacak işlere, dualara da ihtiyacı var. Beraber halay çekmeye ihtiyacı olduğu gibi düğünde, bayramda. E. Dini günlerde de birlikte ibadet etmeye, dua etmeye de ihtiyaçları var. Allah bu ihtiyacı biliyor ve bize belli günlerde ikramlarını sunuyor. Bunun kıymetini, nimet olduğunu bilmek lazım. Evet. Evet. Hocam ifadenizin başında söylemiştiniz. Ramazan geliyor ama bazıları Ramazan'ı hissetmiyorlar. Sanki Ramazan onlara gelmiş değil gibi bir durum içerisindeler. Bu mekan duygu psikoloji ilişkisiyle de biraz müsavi galiba. Yani içtimai hayatımıza Ramazan-ı Şerif çok sirayet etmiyor ki başkalarına yansımıyor galiba. Ne dersiniz? Efendim şimdi hayat değişti. Hayatı yönlendiren etkenler değişti. Mesela adam maç var o gece. Teravih'e mi gitsen maça mı gitsen diyor mesela. Bakıyor ki ha bu önemli maç. Bir daha oynanmayacak diyor. Yarın akşam teravih var. Buna giderim diyor. Yani dindarından bahsediyorum. Allah Allah. İbadetini yapan, teravihini kılan dahi o kutsalın öneminin tam farkında değil. Hı o kalkıyor maça gidiyor. Mesela diyelim yani maç veya kutla başka bir eğlence, başka bir festival, başka bir konser neyse yani. Hmm. Dünya işimi, ahiret işimi. Dünya işi ağır basıyor. Her yerde, herkese, her şey her şeyde. Şimdi eskiden insanlar manevi bir hayat yaşıyorlardı. Sessiz bir dünyada yaşıyorlardı. Hmm. Ramazan gelmeden önce işte mahyalar kuruluyor. Işıklar yanıyor. Yani Ramazan geldiği zaman herkes onu hissediyordu. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Yani minareye bakmıyor zaten adam. Sultanahmet'in yanından geçiyor. Şöyle başını kaldırıp da Sultanahmet'e bir bakmıyor. Ya bu senin ecdadın eseri. Bu sana bir hediye, bu bir nimet. Her baktığın zaman gör, göksün kabarsın. Taşla yazılmış bir şiir. Ah. Taşla şiir yazılır mı? Yazılıyor işte ya. yazmışlar. Mimar Sinan. Şimdi o bir tarafta Süleyman'ı, öbür tarafta işte Fatih yani Salatin camileri. Hı -hı. Şakır şakır ışıklar yanıyor ama çoğu başını kaldırıp da o camiye bakmıyor. Elin Japon'u ta Japonya'dan gelip ismini duymuş. Evvela diyor Blue Mask. Evet. Müzeye gitmeden önce camiye gidip görüyor. Böyle. Şimdi <gülüyor> eski hayat en ufak bir şeyde bize manevi bir şeyi hatırlatıyordu. Şimdi hı hı. artık o kadar bir gürültü içinde yaşıyoruz ki, o kadar telaş içinde yaşıyoruz ki. Ramazan mı geliyor, minareler mi yanmış, sönmüş mü? Zaten minarelerin sesi kısık. Şimdiki televizyonlar, radyolar, şehrin kendi gürültüsü. Hı hı. Her şeyi boğuyor, yok ediyor. Evet. Ha, şimdi bu bir şikayet konusu. Düzelir mi? Hayır, böyle gidecek. Artık bundan sonra... O eski içtimai teravihler, o bilmem. Sofralarda buluşmalar. Sofralarda buluşmalar, o eski konaklardaki evet. iftar sofraları. Teravihler dokulan salatü müyeler. Şimdi ümbiyeler. ne oluyor işte belediyeler sağ olsunlar bir çadır kuruyorlar. Evet. Orada iftar veriyorlar. Ama o, o saltanat yok. Evet. Orada. O şenlik yok. O Şenlikten şenlik, bahsettiğimiz... He. Yani eğlence manasındaki şenlik değil, değil. Ramazan-ı Şerif'in gelişiyle içimizi şenlendiren, hanelerimizi şenlendiren o nurdan bahsediyorum. İşte o yani. neşe diyoruz ona evet. biz. O neşve yok. Evet. O neşve yok. Ne oldu? Çünkü hayat değişti. Hı hı. Eskiden müezzinden öğreneceğimiz şeyi şimdi haberlerden öğreniyoruz. Radyodan, televizyondan öğreniyoruz. Radyonun da papucuda dama atıldı yani. O kadar çünkü görsel şey, görüntü daha önemlidir. Evet. Böyle. Bu bakımdan, şimdi eski Ramazanları niye hasret duyuyoruz, niye arıyoruz? O huzuru arıyoruz aslında. Evet. Biraz da gençliğimizi arıyoruz, çocukluğumuzu evet. arıyoruz. Şimdi mesela benim 15 yaşına kadar çocukluğum köyde geçti. Evet. 15 Hatay'da. yaşından sonra, evet. yani 1950'ye kadar köydeydik. Evet. 50'den işte... 58, 57 senesine kadar şehirde geçti. İşte Antakya, Adana, Kur'an kursu, evet. ev, ezil vekilliği yaptım. Mesela Ramazan'da gelince mahallenin sesi güzel. İşte o hafızlık çalışan talebeler, hmm. biraz sesi güzel olanlar minareleri çıkardık, sala verirdik. Babanız da zaten hoca efendi. Hoca, evet. Ondan babam imamdı. Ben babamın camisinde. İşte 3-4 arkadaş olur orada çıkar selam verirdik. Birisi konduracı, öteki terzi çırağı vesaire falan böyle. Mahallenin gençleri de hani kendi seslerini şey etmek için evet. o, o salalara, o teravihlerdeki ilahilere, aradaki Hı. salavatlara falan. Böyle bir akip kurardaki koro, 7-8 kişi. Gel bir kendine güvenen gelir aramıza katılır. O müezzin mahvelinde biz camiyi şenlendirirdik yani manevi şenlik manasına, evet. Hatırladınız <gülüyor> ilk Ramazan hangisi oldu hocam? İlk Ramazanlar 1938 39'un Ramazanları. O zaman böyle işte bu bu şeylere geliyordu. Pardon. Kasım ayına geliyordu Ramazan. Hmm. Yani Güz, işte güzden yaza doğru. 1950'de de Haziran ayına geldi. İşte demek ki 45'lerden, 40'lardan 10 sene içinde 10, demek ki 100 gün falan fark ediyor şey Hı -hı. olarak yani. 11 günden hesap edersen 110 gün yani. 3 ay daha yaza doğru geliyor. Bizim Hatay'ın ben en son Türk köyünde oturdu. Orada doğdum. Hı -hı. İşte bizden sonra... Daha ta uçta, hudutta bir iki Türk köyü var. Sofular ve Karbeyaz var. Daha beride de 5-6 tane Arap köyü var. Şöyle bir 7-8 tane. Ondan sonra bizim köy. Şimdi Tepehan olduğu ismi. Hı. Ondan sonra Baslıkaya. Ondan sonra da Büyük burç Böyle sırayla Türk köyü. Son Türk köyleri bunlar. Evet. O zaman damların çoğu basma damdı. Toprak basma damı. ...yaz ramazanlarında dama çıkılır serinlik olsun diye sahurluk. Her sahur pilav pişerdi. Erken kalkar anneler yahut teyzeler, yaşlılar... ...pilav pişirir. Sıcak mesela şehriyeli bulgur pilavı. Yanında ayran yahut komposto, hoşaf ne varsa. Yahut akşamdan kalan çorbası bir şey varsa Hı -hı. pek çorba içilmezdi. Yazın kışın içildi. Hı -hı. Böyle... O biz bu kendi damımızda, öteki kendi damında, öteki kendi damında böyle o damlar bir bayram yerine dönerdi. Sahur vakti. Hocam buyurun biz burada da sahurduk yiyebiliriz. Oraya peki bak bizden şimdi buradan oraya yemek gider, oradan oraya ikram gelir falan Hı. böyle çocuklar taşırız falan. Böyle. Ben sahura uyandırılmadığım zaman ağlardım mesela. Niye beni uyandırmadınız? Çok zayıf Peki tutar mıydınız Çok zayıftım hocam? evet. İlk başta yarım gün tutardık. Değil öğleye mi? kadar. Evet. İşte öğle ezanı okununca koşardık. Eza eve iftar açacaktık. <gülüyor> <gülüyor> Babam da dedi ki tutun derdi iyidir falan. Bütün mahallenin çocukları, benim mesela 15-20 tane benim akranım vardı mahallede. Hı -hı. Köyde yani mahallede Bizim şey böyle Birbirimize de övünürdük. Ben işte dün de tuttum, bugün de tuttum. Şimdi 7 gün oldu. Hesap ederiz. Onlar derlerdi ki siz bunları yarım yarım tutun. Anneleriniz bayramda size bunları dikerler. Bayramlık yaparlar. 15 gün oruç tutmuş olursunuz. Allah yani 30 Allah. 30 tane yarım 15 <gülüyor> gün eder. Böyle alıştırmak için evet. bu çok iyi. 5 yaşında falan ben. Hmm. Yani bu çocuklar işte tutabildiğimiz kadar. Sonra işte 10 yaşına falan gelince 9-10 yaşına tam gün tutmaya başladık. Böyle bir iş, güzellik içinde geçti gitti. 19 yaşında İstanbul'a <gülüyor> geldiniz. İşte aşağı yukarı yani şöyle söyleyeyim tabii. 19'u da geçmiştik galiba ya. 30, 20 yaşlarında Öyle falan mi? geldim. Evet 20 yaşının üstünde geldim. Nasıl bir İstanbul'la karşılaştınız hocam? Geldiğinizde. Geldiğim zaman İstanbul'da kış Ramazanı'ydı. İstanbul'un riyaz Ramazanı başka güzel olur. Kış Ramazanı. İstanbul'un Ramazanı daha çok evlerde, konaklarda yaşanmış. Hmm. Gerçi camiler de çok şehirliktir yani cemaat dolur. Yani bir mesela İstanbul'da şimdi ne diyoruz? Şey Enderun usulü teravih falan diyorlar. Evet. O Enderun usulü falan değil bütün camilerde öyle kılınırdı canım. Allah Allah. Bütün camilerde. Yani önceden camilerin içtimai hayatta daha Süleymaniye fazla. Süleymaniye Camii'nin 270 küsur personeli var. İdi o zaman. İdi vakfa bağlı. Hmm. Mesela 20 tane şey pardon 40 tane müezzini var. Allah Allah. 40 tane müezzin. Her gün 20 müezzin nöbete kalıyor. 10 tanesi ezan için nöbetti. On şerefedir Süleymaniye Camii. 10 şeref. Her şerefede bir müezzin ezan okur. Ayrı ayrı, çıkarlar, ayrı ayrı şerefelere ayrı çıkar. Ayrı ayrı şerefelere çıkar. Normal sesle mikrofon evet, yok. Sesle, o zaten o yok o Çıkar. Bütün camilerde öyleydi. 40 tane müezzini var. Gün aşırı onlar 20'şer 20'şer nöbet tutarlardı. Ayrıca şeyler var. O kandilleri yakacak adamlar var. Mahyacılar. İz şeyleri mahyalar yapanlar var. Hı -hı. Ayrıca mukabele okuyan hafızlar var. Mesela 3 tane hatibi var. İki tane vaizi var. İşte personel orada vakf, vakfiye de yazıyor zaten kimler olduğunu. Hı hı. Süleymaniye caminin 270 küsur görevlisi var. Bahçıvanları var. Camiyi temizleyenler var. Süpürgeciler hı. var. iç bahçeye, arka bahçeye şeyler falan. Mesela davet olur. Bu gece işte, işte Mehmet Beyler'de ne olacak? İftar, İftar yapılacak. Ondan sonra teravih kılınacak. Hı hı. Mesela nöbetçi olmayan. O mahallenin müezzinleri, imamları gelirler orada. Üç imamla teravih kıldırdığımızı biliyorum ben. Hanede? Hanede, evde. Allah Allah. E mesela gelmiş Akkuş Hoca Nur Osmanlıya'dan. O gece nöbetçi değil. İlk 10 e, on rekatı ona verirsin. Hı hı. Ondan sonra Fikri soyalar rahmet eylesin. O da Kur'an Tetkik Heyeti'nin başkanı. O da Hafız Kur'an. Ondan sonra onlar gelmediği zaman biz kıldırırdık. Sekiz tane müezzin. İlahiler okunur evlerde. Cemaat de iştirak evet. eder. Ya bir, bu, bir, bu bir musiki kültürü. yani evet. Sadece ibadet değil aynı zamanda konser. Evet. İlk dört rekat rast veya üşrak makamından başlar. Çoşkulu başlıyorsunuz. Evet. Yani. Makam da başlar. Evet. Ona göre ilahi okunur. Evet. Ona göre selamat verilir. Ona evet. göre imam o tekbiri alır. Çok ayıptır. Allahu ekber deyip imam eğer müezzinin verdiği perdeden aynı makamdan tekbir almazsa çok ayıp bir şeydir. Hmm. Ondan sonra sabadır ikinci dört üçüncü dört Hüseynidir dördüncü dört Acem Aşırandır Beş, şey, eviştir beşinci dört Acem Aşıran Acem Aşıran da biter. Her dört rekat ayrı bir makam kılmıdır ama genel olarak mesela arada eviç yapmayan da Hicaz yapar. Akşam namazı segahla kılınır. Ezanı da segah'tır. Akşam namazı. Evet. Hocam şimdi bu programın en önemli tarafı da şu. Hı. İşte bu yaşanmışlıkları evet. yeniden hatıra getirelim ki neleri kaybetmişiz, neleri yitirmişiz. Tekrar neleri talim edip neleri hayatımıza tekrar e, tabiri caizse zerk etmeliyiz. Hı hı. Bunların talimini yapıyoruz bu program evet, evet. vesilesiyle. Evet işte bunlar böyleydi. Kala kala kala şey oldu. Ben geldiğim zaman bütün camilerde bu dediğim usul kılınırdı. Biz de öyle kıldırırdık. Zaten başka türlü kıldırsan cemaat kabul etmez. Cemaatta da belli bir kültür var. Yerleşik bir şey var. Hı. Mesela Büyüzzin Efendi ezan okuyor. Bir tane şarkı namesi koysa içeriye bir tek name hemen döner herkes bakar. Nereden çıktı bu adam diye. Niye ezanı kendi tavrıyla, kendi üslubuyla okumadı diye. Ondan sonra da gelirler İmam Haşim niye böyle bilmeyene ezan okutuyorsunuz falan diye. Hesap sorarlardı. Kaç yerde hesap sordu. Geliyor arkadaşlar. Ezanı ben okuyabilir miyim diyor. İç ezanı. Mesela ben teşvikiyede de vazife yaptım. Soğan da başka camilerde de nimet abloda şimdi burada da yapıyorum. 4-5 ayrı camide, ilahiyat fakültesinin camisinde teravih kıldırdık, şey ettik. Hepsine tembih ettim. Yanlış perde vermeyin. Misafir gelenler olursa yine ipin ucu sizin elinizde olsun. Perdeleri siz verin bana alışık olduğunuzu hmm. sesle. Birisi geliyor, akort yanlış perdeden veriyor. Benim sesime aykırı bir perde. Onu düzeltmek için uğraşıyorum. 2-4-5 rekat öyle gidiyor zaten. Ben de yoruluyorum zor. Şey gibi, lokum gibi hediye edeceksin. O adamı sesi. İşte kâni'den sonra, rahmetli kâni'den sonra rahmetli. okumayı çok severdim ben. Evet. Hemen kulağına eğilirdim. Kâni senden sonra ben okuyacağım ona göredim Merak etme. Evet. Tabii yıllar yılları kovalıyor. Evet. Her yıl bir şekilde, böylesi kıymetli zamanlarda vazife alarak insanlara bir nevi öncülük yapıyorsunuz, riyaset ediyorsunuz. Ve buralarda çok güzel hatıralar biriktirmişsinizdir zannediyorum. Evet. Özellikle İstanbul'da yaptığınız bu birçok kıymetli mekanda yaptığınız vazifelerden bir Ramazan şekeri, bir Ramazan lokumu mesabesinde hatıranızda kalan neler vardır diye sorsam hocam. Hazırlık 3 ayların başından başlar. Hmm. Teravih, namaz şey hazırlığı. Bir defa bütün gümüş kaplar şeye gider. Parlatılmaya gider. Bakır kaplar yeniden kalaylanmaya gider. Hmm. Giderler mesela toptancılardan şeyden ister. Tahta kaleden, Mısır çarşısından mesela adam her gün iki şey sucuk alıyorsa kangal o gün gider iki batman alır. Ramazan hazırlığı çıkıyor. Hmm. Akşam pastırmalı yumurta veya hatta ilk şey davetlerde yahut sucuklu yumurta ikram edilir. Evet. Bir tek yumurta altına da iki tane sucuk yahut bir dilim pastırma. Böyle o şey yani iftar açmak gibi bir şey. Ondan sonra çorba gelir, yemekler gelir falan. Orada teravih kıldırdık. Ve ister camide, ister mahallede evde o camiye cemaat devam eden cemaat inanır mısın? Hiç birisi bayram hediyesi vermeden terk etmez dese. Böyle Kadir Günü'nden sonra bayrama 2-3 gün kala hocam hakkını helal et arkanda teravih kıldık falan bakıyorsun ki bir güzel havlu, hmm. içinde işte bir çorap yahut bir mendil, bir küçük zarf içinde harçlık, bayram harçlığı çocuklara falan Böyle hepsi paket yaparlar. Hı. poşet gibisin. Bahşat küçük bahşat. Evet. Yaparlar böyle hediyesiz, hiçbir şey olmayan gider Hacı Bekir'den bir kutu şeker alır. Evet. Ramazan şekeri. Gelene gidene ikram edersin diye. Öyle. O zaman çok meşhurdu tabii. Lokum, şeker. Evet. Mutlaka bir hediye verirlerdi. Hediyeleşmek orada. o zamanlar Evet, adetti ya. Yani. Adet fazla tercih Ve ben, ben öyle şeyin, geliyordum. Bakar 8 tane gömlek. Kimisi küçük, kimisi büyük. Adam mesela 44 numara ben 40 giyiyorum. 40 giyiyorum mesela <gülüyor> bunu kime verirsin düşünürsün işte artık şişman bir arkadaş bulacaksın da hediye ederdi böyle evet. fazlasını fazlasını dağıtırdım sağa sola Haliyle. öyle öyle bir şey vardı muhabbet vardı Hı. cemaat cami imam müezzin hepsi bir bütündü şimdi ne imam, deneyim, imamını tanımıyoruz yeri geliyor hocam. Yok canım şimdi cemaat namaz kılma yeridir. Yol geçen hanı gibi. Cemaat da birbirini tanımıyor. Allah, Allah Arkasında namaz kıldığı imamın da kim olduğunu tanımıyor. Çok az yani şurada diyelim ki 100 kişi şişli caminde namaz kılıyorsa. bunu ancak 5-6 tanesi imamla müezzinle ilgili camiyle ilgili. Hmm. Ötekilerin hepsi şey. Ziyaretçi gibi yani gelip geçip gidiyor. Turistik bir mekan. İşte değişiyor yani kültür evet. değişiyor. Yaklaşımlarımız değişiyor. Yaklaşımlar değişiyor. değişiyor. Evet. Evet. Keşke vaktimiz daha çok olsaydı. Evet, Sizden daha fazla bitmez, istifade bitmez etseydik. Yani eski bayramlardan, evet. eski ramazanlardan söyleyeceğimiz daha. Evet. Mesela ramazan İstanbul'da 27 gündür. Hmm. Kadir'le beraber ramazan biter. Evler bayrama hazırlanır. Hımm ve çoğu hatimle kılınan yerlerde Kadir gecesi Minal Cennetü'nness şeyi bitirirler. Hatmi evet, bitirir. bitirirler evet. ki o son 3 gün hmm. işte Kadir günü, gündüzü, evet. Arefe ve şey 28 29 bazen 29 şeker, bazen evet. 30 şeker. O son 3 gün yani 27'sinden sonraki son 3 gün artık bayram hazırlığı. Ramazan için yere serilmiş halılar, seccadeler vesaireler kaldırılır, toplanır, silkelenir, temizlenir. Hı. Artık ev bayram için hazırlanır. Ya. Evet. Bayramda gelecek gidecek olur. Biz mesela grup halinde hocalarımızı ziyarete giderdik. 3-5 grup falan. İşte biz giderdik bizden sonraki sınıf gelir, öteki arkadaşlar gelir. Ayıptı çünkü yani bir derse gelen bir öğretmenin, bir hocanın bayramda ...gidip elini öpmemek çok ayıp bir şey, eksikti. Ve hocalar şey ederdi. Gitmediğimiz zaman da yahut gidemediğimiz zamanlarda... ...ya bekledik, neredediniz, niye şey bayramda gelmediniz falan diye de şey ederlerdi. Böyle. Evet, Değil hocam mi? çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok istifade ettik. Son olarak Diyanet TV izleyicilerine neler söylemek istersiniz? Allah ısmarladık demek istedim. <gülüyor> <gülüyor> Allah sizden razı. Sağ olasınız. Sağ olasınız. Olasın. Olasın. Allah'a emanet olun derin O ee, kadar ne diyeceksin? Çok sağ olun. Efendim Ramazan Hatıraları programında bugün mutasavvıf, akademisyen, profesör doktor Emin Işık hocamıza isafir olduk. Eski Ramazanları, eskimiyen Ramazanları konuştuk ve Ramazan'la ilgili değerli mülazalarına kulak verme fırsatı bulduk. Bir başka Ramazan Hatıraları programında buluşmak umidiyle. Hoşçakalın.